Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirittiği yağmurda yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında. Rüzgarları ve gökle yer arasındaki. ''Emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.''